öğrenciler kendisine vitesk için oturduğu sırayı gösterdiler. Sınıf öğretmenimiz eee diyerek anımsattı. Vakatli ile ben UDB'den bir haber geldiğini ve Vitesk için tutuklandığını hemen anladık. Sınıf öğretmenimiz tutuklanan bu öğrencisinin sadece kim olduğunu öğrenmek için bilgi edilmeye gelmişti. Okul müdürü sınıfa girer, biz ayağa kalkarız, o kurbanlıkların isimlerini okur ve eşanı al okulu terk et der. Bunlar okulumuzda alışılmış şeylerdi. Kovulanları hepimiz tuhaf bakışlarla uğurlardık. Bir kısmı sevinerek, skoycular yani, yani genç komünistler, bir kısmımız da üzülerek. <gülüyor> Bizim sınıfımızda Kazım'ın tutuklanmasıyla ilgili kimse bir şey bilmiyordu. Bunu öğrencilerin davranışlarından seziyordum. Herkesin davranışları normaldi. Ertesi gün 1 Mayıs'tı. O gece, 30 Nisan akşamında Pochiteli'ye ailemin yanına gittim. Ne babama ne de anneme hiçbir şeyden söz etmedim. 3 günlük tatilimi kaygı içinde geçirdim. Pazar günü saray Bosna'ya döndüm. Pazartesi günü öğleden sonra derslerimiz başlıyordu. Yıl sonu tatiline 25 gün kalmıştı. İlk dersin son 10 dakikasında okulun hademesi sınıfa geldi ve Izo'nun müdüriyet tarafından çağrıldığını haber verdi. İşlerin iyi gitmediğini hemen fark ettim. 5 dakika geçmeden Izo kireç gibi soğukun yüzüyle sınıfa döndü. Eşyalarını aldı ve kapıda bekleyen ajanla birlikte çıkıp gitti. O anda herkes neler olduğunu anladı. Telefon sili çaldı. Pencereden dışarıya baktığımda, biz onun UDB arabasıyla götürüldüğünü gördüm. Şimdi bizim sınıftaki üç genç Müslüman arkadaştan sadece ben kalmıştım, ...ve herkes bana acayip şekilde bakıyordu. Bizim sınıftaki üç genç Müslüman arkadaştan... ...sadece ben kalmıştım... ...ve herkes bana acayip şekilde bakıyordu. Bense hiçbir şey olmamış gibi tavlanıyordum. Üçüncü dersi sıramda... Nasıl geçirdiğimi bilmiyorum, nihayet büyük teneffüsçülüğü çalmıştı. Hemen sınıfı terk ettim ve hiç kimsenin görmemesi için... ...baş çarşıya doğru Halid'in evine yürüdüm. Yağmur yağılardı ve havada oldukça kapalıydı. hop <gülüyor> Beşinci derste sınıfa döndüm. Ne sınıf başkanı ne de başka birileri bir önceki derse gelmediğini fark etmemişlerdi. Bunun benimle ilgili bir dayanışma olup olmadığını kendime, kendi kendime soruyordum. İngilizce'den yazılımız vardı. Hayret edilecek şey. Yine yazılımı hep felade başarılı olarak yapmıştım. Zeyi çaldığımda genç komünistlerden Franyo yanıma yaklaşarak dedi ki. Çok rica ediyorum. Lütfen matematik defterimi iade et. Çünkü sizlere neler olduğunu görüyorsun. <Gülüyor> Çar düşen parkı arkasından Kestim Önceleri Kazım ve İzo ile yaptığımız gibi Baş çarşıyı dolaşarak gitmedim Hava oldukça soğuktu Ertesi gün ateşlendim Ve o yüzden Birkaç gün okula gitmedim Pazartesi günü Okula gelmem Sınıftaki öğrenciler için bir sürpriz olmuştu Büyük çoğunluğun beni sevgiyle karşıladıklarının farkındaydım. Vahit Kozar ile İsmet Kasımak içinde tutuklandıklarını pazartesi günü Salko'dan öğrendim. Bu hadise bende tutuklamaların başka yöne kaydığı hissini uyandırdı. İzo ile Kazım beni ele vermemişlerdi. Mütakip günlerde imtihanlar için öğretmenlerime başvurdum. Mezuniyet imtihanlarından önce tutuklanırım diye korkuyordum. Onunla beraber günler geçiyor, hiçbir şey de olmuyordu. Ama ağır imtihan günleri yaşıyordu. Çok ciddi bir devreye girdiğimizi hissediyordum. yaklaşıyordu. Bu vimi bırkni, on buda 1948 yılında Zeniç'e ve Mostar'daki teşkilatlarımızla ilgili haberler sızmıştı. Bunun üzerine 1949 yılında gizli polis bizi keşfederek korkunç yöntemlerle teşkilatımızı dağıtmıştı. Şimdi sıra bana gelmişti. Anahtarın kilit içindeki dönüşünün sesi, dalmış olduğum düşüncelerden beni uyandırdı. Kapılar açıldı. Milis, önünde sürüklenerek zar zor yürüyebilen adamı itiliyordu. Adam, ölüm korkusu içindeydi. Yüzünün sol tarafı tamamen morarmış, sol gözü de kapalıydı. Milis, adamı odanın içinden geçirdi. Ve kapıyı tekrar kilitledim. Çok geçmeden, 30-40 dakika sonra kapı yeniden açıldı. Ve milis benim önüne düşmemi emretti. Duvarları ve yarım kubbesi taştan yapılmış bir koridora girdik. Koridorun başlangıcında demir parmaklı kapılar vardı. Koridor karanlıktı. Küçük bir ampulün ışığı... Koridorun kubbesini yalıyordu. 10 metre geçtikten sonra, ikinci bir demir kapıya geldik. Biliz bu kapıları da açtı. Yanında bir tomara anahtar taşıyordu. Koridorun yan tarafında hücreler vardı. Hepsi demir kapılıydı. Birinin önünde beni durdurup, kapısını açtı ve beni iterek içeri attıktan sonra... Tekrar kapıyı kırdım. Bana Bu benim gerçek hapishaneyle karşılaşmamdı. Yüredeki ilk intibalarım çok korkunçtu. Taş duvarlar, beton zemin, taş kubbe. Tek bir demir parmaklıktı pencere. Fakat aynı zamanda tahtalarla da kapatılmıştı. Güneş ışığı sadece ince bir çizgi halinde tahtaların aralıklarından sızabiliyordu. O zamanlar hücreler yarı karanlık bir durumdaydı. Tavanında 40 mumluk bir ampul göz kırpıyordu. Pencerenin altında palaçalar diye adlandırdıkları şeyler. Demir boru iskiret üzerine çakılmış tahtalardan yataklar vardı. Bu palaçalar döşemeden bir metre yükseklikteydi. Köşede tuvalet tenekesi duruyordu. Su yoktu. Hücrenin havası çok ağır, rutubetli ve boğucuydu. Milis beni hücreye attığında... Palaçalarda yatmakta olan dört mahkum hemen yerlerinden fırlayarak milisin karşısında Hazvol'a geçtiler. Ben onlara kendimi tanıttım. Onlar da bana aynı şekilde mukabele ettiler. Aralarında en yaşlısı arkeoloji mühendisi olan bir Zagrepliydi. Kardeşi 1944 yılında açılan Zagreb Camii minaresinin proje mühendisiydi ne sebepten mahkum olduğunu söylemiyordu. İkincisi, Zagreb Üniversitesi Fizik Kimya Fakültesi Absortmentlerinden Maruş idi. Bu, 1945 yılından beri Maruş için ikinci bir mahkumiyeti oluyordu. Sanki özellikle ayarlanmış gibi her iki seferinde de mezuniyet imtihanlarının arafisinde tutuklanmıştı. Marušić tahtaların aralarından hücreye zar zor sızabilen güneş ışınlarında banyo yapıyordu. Üçüncü mahkum, Slovenyalı bir köylü, dördüncüsü de Zagreb'li bir memurdu. Ben onlara kendimden söz etmiyordum. Sadece saray bostalı olduğumu ve Zagreb'de inşaat mühendisi tahsil ettiğimi söylüyordum. Hepsi de Feci şekilde solgundular. Nasıl olmasınlar? Bu taş duvarlar insanın sağlığını tamamen söndürebilir. Buradaki bu tuğbet insanın hem kaslarına hem de kemiklerine nüfuz ediyordu. Özellikle Maruş hiç çok zayıflamıştı. Göz altlarında mor halkalar oluşmuştu. Dışarısıyla hiçbir ilişkileri olmadığı için... Olup bitenleri benden öğrenmeye çalışıyorlardı. Hebrank ve üyeviç olayını ve İnfembro rezolüsyonunu soruyorlardı. Aralarında bazı provokatörlerin bulunabileceği endişesiyle sorularını belirsiz olarak cevaplandırıyordu. O sabah, sabah namazını daha kılamamıştım. Namaz kılmak istediğimi, ve ben Allah'a dua ederken rahatsız olup olmayacaklarını sordum. Bana milisin sık sık kapı penceresinden gözetlediğini ve o bakımdan kendisinin görmemesine dikkat etmemi söylediler. Teyemmüm ederek namazımı kıldım ve o günün beş vaktini de aynı şekilde eda ettim. Öğle yemeği dağıtıldığında bana yemek verilmedi. Burada mahkumlara günde sadece 150 gram ekmek ve biraz da tuzlu su veriyorlardı. Hiçbir ek gıda almadan böyle bir beslenmeyle insan tamamen çöker ve buna hiçbir organizma tamir edemez. Sanki kabirde imişiz gibi her şeyden tecrit edinmiştik. Burada genel bir sükunet hükümsü gördü. Herkes... Kendi düşünceleriyle baş başıydım. Akşam yemeği geldi. Fakat beni yine listeye dahil etmemişler. Paraçalar da yatıyor. Ve düşünürdüm. Kayıtlar dergisinin şu anda yayınına devam etmiyor. Kayıtlar dergisinin Ağustos 1992 tarihi sayısında Münir Gapan Kapatonoviç, evet Münir Kaplan Kapatonoviç'in Alevi" adını taşıyan kitabından bir bölümü göstermek <gülüyor> Bu sabah Fır m yupta inanır, Gül staple fits! Gül 보통.. başlamış. Yavaş yavaş, ya da hızlı izliyorum. Sonlandı redimler. Yavaş. Anlaştın lan mı? Sen iki, altmış. Sen doğru. Açlı yüzün gizli şu. Sen Ön bakıyor, sever misiniz? Hayır değil. Mi? Ama bazı sözler var onlar güzel. Ben de onlardan birim. Ha doğru, bir kadın. Ben bir bölümünü size okumak istiyorum. Tabi uzun bir teşekkür ve teşekkür nedenleri içeriyor halinde. Bu ördüde yazan kişi bir iptal tarihçisi ve ömrünü altı yıllardan itibaren asilerde geçirmiştik. Şuradan itibaren okumak istiyorum. Görüyorsun. Evet. Bu çalışmalarda yapılmış olan yanlışları düzeltmek için... Dost ve meslektaşları çok yardım ettiler. Onlara teşekkür ederim. Ama tabii ki kalan yanlışlar bana aydı. Bir de yapılmamış olan yanlışların düzeltilmesiyle ilgili oldukça da dikkat ve ilginç bir yardım daha vardır ki, şunu da hatırlatmak Osmanlı ekonomin ve sosyal tarihinin kaynağı olarak hususi muhasebe defterleri konusunda yapmakta olduğum bir araştırma için ilerledim. Osmanlı ekonomin ve sosyal tarihinin kaynağı olarak hususi muhasebe defterleri konusunda yapmakta olduğum bir araştırma için çok katı sereyi arşivinde bulunan sınırlı seyreti, susuzi muhasebe doktaylarını incelemek üzere yönlendirip için bir etkisine Kürtür Bakanlığı böyle bir araştırma olma cevabını artık görmüştür. Bizim yerine tarihi metot tercih vermeyi tercih eden Kürtür Bakanlığı herhalde ...yapılmamış olan yanlışları düzeltmeyi amaçlı, amaçlamış olmalıdır. Ancak bu radikal ve koruyucu yardım dairesi... ...araştırmayı da önlemiş bulunduğu için... ...hangi yanlışların düzeltilmiş olacağını tahayyir biraz zorlanıyorum. Muhayyirenin yetersizliği yüzünden nasıl teşkil etmen gerektiğini düşünüyorum. Devam ediyoruz. Ötker Bey'in de onun değerli bir üncisi Nurhan Alpay'ın yardımlarıysa, kelimelerle ifade edilmesi imkansız düzeydedir. Benden Osmanlı iktisat tarihi hakkında bir kitap hazırlamamı, üstelik peşin bir ödeme yaparak talep ettikleri tarihten, Bugüne kadar geçmiş olan süre tam 20 yıldır. Hz. Eyüp sabrıyla bekledikleri bu uzun zaman boyunca en ufak bir imalarına dahi maruz kalmadım. Dünyada böyle erdem örneklerinin bulunduğunu, kanıtlama mutluluğunu yaşamak için bile insan eserini tamamlamayı bu kadar geciktirebilirdi. Dünyada... Böyle Erdem örneklerinin bulunduğunu, kanıtlama mutluluğunu yaşamak için bile insan, eserini tamamlamayı bu kadar geciktirebilirdi. Ama benim gecikmemin başka sebepleri de vardır. Ön sözde onları yeterince anlattım sanırım. Ötüken yayın evine ve onun eşsiz müdürün Nurhan Alpay'a teşekkürün bir ölçüsü olamaz diye düşünüyorum sözün son bölümü şöyle, daha doğrusu Teşekkür bu. Benim meydana getiren ve her şeyimi borçlu olduğum aileye, bu kitaptan başka verebildiğim hiçbir şeyim olmadığı için ithafı onlara tahsis ettim. Benim meydana getirdiğim aileye gelince, onlara verebildiğim de oldukça bol mahrumiyetlerden ibaret. Eşim Münevver Nur'dan yoğun çalışmayla tamamladığı haftaların sonunu, biraz dinlenme ve gezme yerine benim çalışmalarımın tanığı ve yardımcısı olarak ev hapsinde geçirmek zorunda kaldım. Biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayette hakkı olduğu halde bunu yapmadı. Üstelik sağladığı iç huzuruyla adeta kendini feda edercesine, çalışmalarıma katkıda bulundu. Ona teşekkürüm sonsuzdur. İlk makalelerin yazılmaya başladığı yıllarda doğan çocuklarım, Zeynep ve Elif Süreyya, büyüken sordukları derin çocuk sorularıyla, zihni gelişmemde önemli rol oynadılar. Buna karşılık, kendilerine yeteri kadar zaman ayıramayan, ayrıca, sınırlı gelirini de, Uzak diyarlardan getirtti, pahalı kitaplara harcayan babalarını mahkemeye vermekte, Yerden göğe kadar haklı oldukları halde, hiç şikayet etmeden katlandılar. Onlara da teşekkürüm sonsuzdur. Allah. Hani bir dalda, pardon bir ipte iki cambaz olmaz misali, evet bir ipte iki cambaz olmaz misali. Bir programda da hem okuma hem de konuşma yapmak olmuyor. Yani bir konuşma içerisinde yeri geldiğinde arada sözümüzü desteklemek amacıyla önemine inandığınız şeyleri seslendirmek yeri geldiğinde onları seslendirmek amacıyla yapacağınız alıntılar dışında uzun okumalar yaptığınızda uzun dediysek böyle on sayfa değil tabi bir sayfa iki sayfa gelemediğiniz üç sayfa hadi dört olsun sonu i̇şte yaptığınızda okumaya dönüyor konuşma yapamıyorsunuz Tecrübeyle sabit. Yani siz de buna şahit oluyorsunuz. Sizin için de tecrübeyle sabit bir şey bu. Bu gece de aslında bol okumayla geçtim. Önce hesap vermek, hesap sormak başlığı adı altında İsmail Kara'nın bir yazısından bir bölüm okuduk. Daha sonra Güzel Kadbani'nin ünlü Arap şairinin, isyanını şiirinden okuduk. Yani vatan savunmanın, terör olarak adlandırıldığı bir dünyada, pek öyle olsun. Ben terörün yanındayım, adını taşıyan şiirini 1997 yılında, önümden kısa bir süre önce yazmış olduğu şiirini, sizlere okuduk. Daha sonra rahatlı, bunlar peş bir şey değilsin. <gülüyor> Münir, tabi söyledi hatırlayalım. <gülüyor> Kopya çekeyim. Gavran Kapetonoviç. Münir, Gavran Kapetonoviç'in, Boşnak tabi, Genç Müslümanlar Derneğinin Teşkilatının genç üyelerinden Onun İmtihan Alevi adını taşıyan Kitabından Lise yıllarına ait Saraybosna yıllarına ait bir bölümü Sizlere seslendirdik Ve az önce de bir kitabın Teşekkürname Adlı Bölümünden bir bölümü ilginç bulduğumuz bir bölümü sizlere aktarmaya çalıştık. Az önce okuduğum Teşekkür-name, daha doğrusu Teşekkür-name'nin bir bölümü Mehmet Genc'e aitti. Mehmet Genc'in Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi adını taşıyan kitabının girişinden idi. Kitabında bir hikayesi var. Onu anlatayım en azından bu gece. Böylece konuşmaya bir ısınma, bir ısınma turu olsun bu. Hayırdır diyebilirsiniz. Gecenin 2.19'unda mı konuşmaya başlıyorsun? Bilemiyorum. Mehmet Genç, kopya çekelim kitabın. 1934 doğumlu. ...kendisi bir iktisat tarihçisi. 1958'de bitmiyor... ...Siyasal Bilgiler Fakültesini... ...Kılavuz Ankara Valiliği'nde... ...Mahiyet memuru ...ve Şerefli Koçlar kazasında... ...Kaymakam Vekilliği yapıyor. 1960'da girdiği... ...İstanbul Üniversitesi... ...İktisat Fakültesi... ...Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde... ...İktisat Tarihi Asistanı olarak... Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışıyor. 1983-99'da öğretim görevlisi olarak, 1983-1999 tarihleri arasında, öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi, Ken Edebiyat Fakütesi'nde tarihi ve tarih metodolojisi dersleri veriyor. 1999'da emekli oluyor halen aynı fakültede iktisat tarihi dersleri vermeye devam ediyor. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora sınıfında tarih ve sosyal bilimler dersleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde Osmanlı İktisat Tarihi dersleri veriyor. Şimdi bu kitabın şöyle bir hikayesi var. Bu Mehmet Genç'in işte az önce Teşekkürler de hatırlayacağını üzere yirmi yılda e, bitirebildiği bir kitap ve alanında çok önemli bir eser. Yani arka kapakta birçok ismin bu kitap hakkında söylediklerini merak ediyorsanız onlar okuyayım. Kopya verelim. Tarus arka kapadı okuyamıştı çünkü ben her kitabı okumadım. Ama kutumda da uzun uzun bahsettiği düşünüyorum. Osmanlı devleti ekonomiye nasıl bakıyordu? Belirli bir iktisari dünya görüşü var mıydı? Bu alanda neler yaptı, neler yapmadı? Suallerine cevap arayan kitap. 2000 yazında basıldı ve kısa bir sürede tükendi. Basında uyandırdığı yankılardan bazıları. Osmanlı yükselme ve gerilemesinin ekonomik sebepleri neydi? Cevaplar bu kitapta. Taha yol Milliyet, 5 Mart 2001. Suali sahibi bir kitap. Multidisipliner bakış açısının hakimiyeti kendisini hemen hissettiriyor. Ve eseri çok başka bir kıymet boyutu ilave ediyor. Ahmet Turan, Alkan, Aksiyon, 28 2001. Doktor Erol Özvar'ın yorumu var. Hasan Bülent Kahraman'ın yorumu var. Mustafa Armağan'ın yorumu var. Düzgâne Gündoğun'un yorumu var. Mehmet Niyazi'nin yorumu var. Var da var. Arka, kap arka kapak yazılarıyla sıkıcı hale dönüştürmeyelim. Kitap konuşmayı şöyle söyleyeyim, ben bu kitabı bir sürede ulaşmaya çalışıyordum. Fakat ulaşamadım. 2000 yılında basılmış, 2001 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci baskısı yapılmış. ve Böyle bir kitabı işte yol üstündeki kitapçılarda bulmak zor. Kitapçileri ara bak, kitapçılarda dolaşmak gerekiyor, sipariş varmak gerekiyor vesaire. Benim mizacımda birisi için çok zahmetli bir iş. Düşenmenin bir zamanda sağ Ötüken Ötken Yayın Evi'ne bir e-mail gönderdim ben. Ötken Yayın Evine bir e-mail gönderdim ve kitabı istediğini söyledim. Sağ olsunlar, gerçekten. Yani biliyorsun kitaptan bunları yapmam, ancak okutun kitaplarda alıntı yapma ihtiyacı hissediyorsan bahsederim. Onlar da incelik göstermişler, bana yollamışlar. Önevi nereden geliyor galiba?